Denizli Tüccarı, Aslı-Burdurlu Hafız Mustafa'ya hitaptır. Bismi'yi subhane ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu, bi'adedi hurufati resa resailin nur. Aziz Sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'aniyede muvaffakiyetli arkadaşım. Sen binler safalarla geldin, beni ebedî minnettar ettin,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 Merhum Hafız Ali ve Husrev gibi Risale-i Nur'un kahramanları ile beraber manevi kazançlarıma, dualarıma şerik etmişim. Hem devam edecek. Buraya kadar her bir dakika yoldaki, bir gün Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğun gibi beni minnettar eyledin. Hakimi adil namını alan malum zatı ve lehimizde onunla beraber çalışanları bu hakiki adalete hizmetleri için ahir ömrüme kadar unutmayacağım.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 takdir ediyor. Belki kainat memnun olup cevli sema Fezai alem alkışlıyor ki üç-dört ayda yağmura şiddeti ihtiyaç varken gelmedi ve Denizli'de mahkemenin bilfiil teslimine karar vermesi yine Leyley-i aynen Risale-i Nur'un bir rahmet olduğuna işareten Leyley ile gaybe tevafuk ederek kesretini melek iradın alkışlamasıyla ve rahmetin Emir Dağı'nda gelmesi o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra demek Denizli'de vekillerin eliyle alınması hengamlarında yine aynen Leyle-i Miraca ve Leyle-i Regaibe tevafuk ederek aynen onlar gibi cuma gecesinde kesretli rahmet ve yağmurun bu memlekette gelmesi o tevafuklarıyla kat'i kanaat verdi ki Risale-i Nur'un müsaderesine ve hapsine dört zelzelelerin tevafuku küreyi arzca bir itiraz olduğu gibi bu emirdağı memleketinde dört ay zarfında yalnız üç cuma gecesinde biri leyle-i regaib, biri leyle-i miraç, biri de Şaban-ı Muazzam'ın birinci cuma gecesinde rahmetin kesreti gelmesi ve Risale-i Nur'un da serbestiyetinin üç devresine tam tamına tevafuk etmesi, Kürey i bir tebriki, bir müjdesidir ve Risale-i Nur'un da manevi bir rahmet ve yağmur olduğuna kuvvetli bir işarettir. Ve en latif bir emare şudur ki, dün birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi, vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik, gitmedi. Mecbur oldum. Ceylana dedim, pencereyi aç, o ne diyecek? Girdi, durdu, ta bu sabaha kadar. Sonra odayı ona bıraktık, yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım, yarım dakikada döndüm. Baktım, kudüs Kuddüs zikrini yapan bir kuş, odamda gördüm. Gülerek dedim, bu misafir ne için geldi? Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum, ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım, yarım dakikada geldim, o misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki, ben bu gece gördüm ki, Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim, Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde, iki saat sonra çocuk geldi, dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini, hem mahkemedeki kitaplarımı da kısmen getirdi, hem serçe kuşunun ve senin hem Kudüs kuşunun tabirini ispat etti ki tesadüf olmadığını ispat etti. Acaba emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu acip bir surette, hem Kudüs kuşu garip bir surette gelip bakması, sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması Risale-i Nur'un Hafız Ali gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki bir beşareti gaybiye olmasın? Evet, bu mesele küçük bir mesele değil. Kainat ve hayvanat ile alakadardır. Ben Risale-i Nur'un bir şakirdi olmak itibariyle kendi hisseme düşen bu kar ve neticeyi binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka yüzbinler Risale-i Nur şakirtleri ve takliî imana muhtaç ehli imanın istifadeleri buna kıyas edilsin. Evet, dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannit dinsizleri susturup ilzam eden ve Miraç ve Hac-ı gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrit ve en muannit felsefoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur ezdaları, elbette küreyi arz ve küreyi havaiyeyi kendiyle alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikatı Kur'aniyedir ve ehli iman elinde bir elmas kılıçtır. Aziz kardeşim, Risale-i Nur'un avukatı Ziya'yı bizim tarafımızdan hem çok teşekkür hem tebrik ediniz. Çoktan beri ruhuma ihtar edilmiş ki. Ziya namında birisi Risale-i Nur namına büyük bir hizmet edecek. Bu mesele gösterdi ki o Ziya bu Ziyadır. Bizleri ebede kadar minnettar eyledi. Mahkemede zabıt katibi ve azadan Hasna Hanım ve sorgu hakimi gibi vicdanlı zatlara teşekkür ederiz ve onları unutmayacağımı bilhassa başta Müftü Osman Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardeşlerime selamımızı ve minnettarlığımızı bildiriniz ve hakim adil olan zata Risale-i Nur'un ekser eczalarını ona hediye etmek için yazdırmağı karar verdiğimi söyleyiniz ve Risale-i Nur'un fahri avukatı Ziya'ya kısmı mühimmini yazdırıp ona hediye etmek niyetindeyim. Tab olunan Ayet-ül Kübra Risalesinin 500 matbu nüshaları da tab edenlere verilecek mi merak ediyorum. Biri de İstanbul'da müsaade edilen ne kadar Risale-i Nur varsa bana aittir. İçinde 20 Risale bulunan mecmua bana çok ehemmiyeti var hem Denizli'den müfarakat ederken, emanet, Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesini, orada bazılarına bırakmıştım. O da bana çok lazımdır. Belki Hoca Musa Efendi biliyor. Risale-i Nur'un zayıf veya yeni şaketlerini vesveseden kurtarmak için beyan ediyorum ki, gizli bir komitenin desisesiyle, saftil bazı hocalar veyahut bid'a taraftarları bazı mu'arızlar, Risale-i Nur'un hiç zedelenmez bazı hakikatlarına karşı gelmek için, benim çok kusurlu ve itiraf ediyorum çok hatalı şahsımın noksanlarını ve hatalarını işaa etmek ve beni onlarla çürütmekle Risale-i Nur'a ilişmek ve darbe vurmak istediklerinin bu 20 senedir 20 ehemmiyetli hadisesi var. Hatta iki defa hapsimize de bir nevi vesilesi olduğundan dostlarıma ve Risale-i Nur'un şakiplerine ilan ediyorum ki ben Cenabı Hakk'a şükrediyorum ki nefsimi kendime beğendirmemiş ve kusurlarımı kendime bildirmiş. Değil kendimi satmak, hotfuruşluk etmek, belki Kemali mahcubiyetle Risale-i Nur'un mübarek şakitleri içinde, onların samimiyet ve ihlası ile kendimi affettirmek ve onların manevi şefaatiyle günahlarıma bir kepfaret aramaktır. Bana itiraz edenler gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur'u benim malım zannedip, Risale-i Nur'un nurlarına perde çekmek, İntişarına rekabet etmek için derler, Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor gibi tenkitleri var. el cevap, ben çok kusurları kabul ile beraber derim. Bu iki meselede büyük mazeretlerim var. Evvela, ben Şafii'yim. Şafii mezhebinde Cuma'nın bir şartı, kırk adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana Cuma farz değil. Ben mezhebi azamiyi takliden bazen sünnet olarak kılıyordum. Saniyen 20 senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten menettikleri için hem bu ahirde resmen 4 ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tenbihat olmuş hem 25 senedir ben münzevi yaşadığım için kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum ve herkesin arkasında mezhebince iktida edip namaz kılamıyorum ve okumakta yetişemiyorum. Ve daha Fatiha'nın yarısını okumadan imam Rüku'a gidiyor. Bizde Fatiha okumak farzdır. Sakal meselesi ise bu bir sünnettir. Hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inayeti ilahiye olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım. Bazı alimler, sakalı tıraş etmek caiz değildir demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda dehşetli pek çok günah-ı kebireden çekinmek için bu terk-i sünnete mukabil, Risale-i Nur'un irşadiyle yirmi sene hapsi i münferit hükmünde işkencele bir hayat geçirdik. İnşallah o sünnetin terkine bir kefarettir. Hem bunu katiyen ilan ediyorum ki, Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Benim ne haddim var ki sahip olayım, ta ki kusurlarım ona sirayet etsin, belki o Nur'un kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur'un bize verdiği dersle de, hakikatı ihlas ve terk-i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hotfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini ehli imana gösteriyoruz. Bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene fakat hakikat olmak şartıyla minnettar oluyoruz. Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa ısırmadan atılsa nasıl memnun oluruz kusurumuzu fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla kabul edip minnettar oluyoruz Aziz kardeşlerim Hazreti Ali radıyallahu an ve bil ayetül kübra eminnî minel fecet fıkrasında ayetül kübra yüzünden şakirtleri bir musibete düşüp ve onun bereketli ile emniyet ve selamete çıkacaklarını kerametkerane haber verdiği gibi Ayetül ül Kübra Risalesi, nurlar içinde yüzer matbu nüshasıyla serbestiyet noktasında daha ziyade mevki alması cihetiyle, bu memlekete üç büyük yağmur rahmetine birinci vesile olduğu gibi. Ben dünya halini bilmiyorum, fakat eskiden beri boğazımızı sıkan ve daima bizi istila etmeye fırsat bekleyen, ve dehşetli kuvvet alan ve taraftarlar bulan ve bizi istinadsız zannıyla fırsat bekleyenin istilasından ve esaretinden, Ayetül Kübra ve arkadaşlarının serbestiyeti çok hadise ve emarilerle şimdiye kadar Risale-i Nur, Sadaka gibi belaların define bir vesile olduğundan, bu da bu belaya karşı vesiledir denilebilir. Ve İmamı Ali <gülüyor> radıyallahu anhu'nun wasm'u Asa Musa bihidzul Metun Celat fıkrasında, bir bicihte Ayetül Kübra Risalesi maksud olduğu gibi denizli meyvesinin on bir meselesi hüccetül Baliga on bir hüccetiyle. Aynen asay Musa'nın on bir mucizesine tevafuk edip, bu fıkrada aynen ayet Kübra Risalesi gibi, i̇mam Ali'nin radıyallâh'ın medar medarı nazarı olduğu kalbime ihtar edildi. Demek Meyve Risalesi, asay Musa gibi çok firavunları susturur, mağlup eder. Ayet-ül Kübra'yı tab eden kahraman ve mübarek kardeşlerimiz, pek büyük bir hizmet-i yapmışlar. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh, hizmet-i nuriyesi bununla da devam ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ayetül Kübra'nın matbu nüshaları perde altında çok hizmet görmüşler. Baştaki ihtarın ahirinde beyaz yerde bir haşiye olarak size 6 satır suretini gönderdik. Siz münasip görürseniz yazdırırsınız, hem ıslah ve tahsi edersiniz. Benim kati kanaatim geldi ki bu defa Ayetül Kübra'yı dikkatle ve muarızları nazara alıp okudum. Şüphem kalmadı ki, Risale-i Nur'un çok şiddetli darbelerine karşı muarızlar zayıf bahaneler ve sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz kusurları medar mes'uliyet gördükleri halde, bu dehşetli darbeleri nazara almayıp, hem beraatimizi hem Risale-i Nur'un serbestiyetini kabul etmelerinin sebebi, başta ayetül ül kübra olarak Risale-i Nur'un meyve ve hüccet-ül gibi eczalarındaki harikulade ve sarsılmaz hakikatlar, onların dehşetli inatlarını kırmasıdır çaresiz mecburiyetle serbestiyetini, beraatimizi resmen kabul etmişler. Fakat yine gizli zındıka komitesi, elinden geldiği kadar nazar-ı millette kendilerini lanetten, nefretten bir derece kurtarmak için kusurlarımızı arıyorlar ve hükümeti ifal etmeye çalışıyorlar. Onun için biz, eskisi gibi ihtiyatımızı elden bırakmamalıyız. Haşiye, Ayetül Kübran'ın başındaki ihtarın ahirinde, Nazare dikkati celbetmiş cümlesine haşiyedir. Evet, İmam Ali'nin radıyallahu an Ayetül Kübra hakkında verdiği haberi tam tamına Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tabı hapsimize bir vesile oldu ve onun kutsi ve çok kuvvetli hakikati galebesiyle beraet ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. İmam Ali'nin radıyallahu an kerâmeti gaybiyesini körlere de gösterdi. وَبِلْآيَةِ الْكُبْرَىٰ اَمِنِّي minel fecet <الْفَجَد> Hakkımızdaki duasının kabulünü ispat etti. Umum kardeşlerimizin gelecek mübarek Ramazan-ı şerifinizi ve geçmiş berat gecelerinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onların ve bizlerin hakkımızda bu Ramazan'daki leyle-i kadrimizi bin aydan hayırlı ve bin ay kadar medarı sevab eylesin. Ümmet-i Muhammediye'ye saadet ve selamet versin. Amin hem cümlenize birer birer selam eden kardeşiniz Said Nursi.